Bizi korkumuzdan emin kıl. Hatalarımızı görmezden gel. Bizi kendi huzurunda rezil etme ey merhametlerin en merhametlisi. Efendimiz Muhammed'e, onun şerefli ailesine ve ashabına salatu selam olsun. Allah'ın adıyla...